أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم لي صدري ويسر لي أمري وحل العقبة من لساني يفقه وقوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما تنفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنات العزيز الحكيم İnşallah eğer Allah subhanahu wa ta'la ederse yepyeni bir derse başlıyoruz. Öyle değil mi? Başlayacağımız kitabın adı El cami Fi Talebil İlmi Şerif İlim talebinde cami, toplayıcı bir kitap. Kitabın ismi ilim talebinde toplayıcı bir kitap. Kitabın yazarı Abdülkadir İbni Abdülaziz. Bu kendisi Mısırlı olan bir alim. Mısır'da bir doğmuş musluda büyümüş gençlik yıllarını Mısır'da geçirmiş daha sonra kendisi aslında tıp mezunu tıp okurken Mısır'ın genelde en kaliteli alimleri biliyorsunuz tıp fakültesinden mezun oluyorlar Yasir Burhamet tıp Ahmet Ferit tıp İsmail Mukaddem tıp ondan sonra genelde böyle ezlerden pek doğru düzgün adam çıkmaz genelde ya tıp ya edebiyat fakültesinden çıkar ee, bu alim burada ilim öğrendikten sonra kendisi genelde böyle mescidlerde itikafa çekilmek suretiyle ilim okuyor. Belli bir süre sonra da burada işte olaylar patlak verince ve dünyada Afganistan'da özellikle olaylar başlayınca Afganistan'a gidiyor. İşte ve bu son zamanlara kadar da hep Afganistan'da bir fil cihazın içerisinde olan bir alimdi. Afganistan cihadının en önde gelen isimlerinden, en parlak alimlerinden, en parlak müftülerinden bir adamdı. Daha sonra 90'lı yıllarda bu ilk kitabını çıkardı. El-Umde, Fiyadadil Udde diye cihada hazırlıkta umde olan kitap adı altında cihad fıkhiyle ilgili nasıl hazırlanırız, cihadın ehemmiyeti nedir, cihatta insanı yapması gereken şeyler nelerdir diye bir kitap yazdı. Ondan biraz daha sonra işte bu kitabını çıkardı. el Cami fi talebile ilmiş şerif. Kitabı şöyle de isimlendirebiliriz biz. İlim talebinde menheç. Yani ilim talebinde menheç. Nasıl menhecimiz nasıl olacak diye böyle bir kitap yazmış. Yazar Allah kabul etsin ondan ve tüm Müslümanlardan. Uzun seneler cihad ettikten sonra Afganistan'da özelge yaşadığı bazı sorunlardan dolayı Afganistan terk etmiş. Yemen'de yakalandı. Bundan 3-4 sene önce veya 2-3 sene önce Yemen'de yakalandı. Daha sonra Yemen onu Mısır'a teslim etti. En sonunda akıbetinin ne olduğu belli değil zaten. Yani Mısır onu ne yaptı? Aldı mı? Vurdu mu? İşte şehit mi etti? Hapiste mi daha da? Kimsenin haberi yok. Bu yazarın bir özelliği Umde kitabının Mısır'da cezası 5 sene. Camiyi yakalasalar zaten perişan ediyorlar. Hiç sene yok. Yani bu elinizde olan kitabı yakalasalar bunun senesi yok zaten. Ee, bunu, bu bize neyi gösteriyor? Bir bize gösteriyor ki bu kitap muvahhidlerin yanında kabul görmüş iki kitapta ve ikincisi kafirler de bu kitaptan nefret etmişler. Ya demek ki bu kitapta gerçekten faydalı şeyler var veya bu kitaplar insanları bir yere getirmişler. Bazı insanları bazı amellere itmişler. Okuyanlarda bazı değişiklikler görülmüş. Ne yapmış? Ondan dolayı tağutlar bu kitabı kendilerine düşman edilmişler. Aynı zamanda kitap Arap dünyasında çok yakından tanınan bir kitap özellikle devletlerin çok yakından tanıdığı bir kitap. Ve şeyh de yani bu kitabını okuyacağımız alim de kitapları insanların mektebesinde görüldüğü zaman kendilerine bir fikir nispet edilen şeyh Ali. Yani nasıl ki mesela bugün diyelim polis Arap bölgesinde bir eve girerse ve adamın kütüphanesinde Ebu Muhammed'in Mahdisi'ye ait bir kitap görürse veya Ebu Katar el Filistini'ye ait bir kitap görürse bu adamı direkt ne diye götürüyorlar? Cihatçı işte, Selefi işte veya da işte ne bileyim yani devlet düşmanı diye götürüyorlar. Hiçbir şey yapsın veya yapmasın. Bu şeyh de onlardan biri. Özellikle bu fikrin dünyada yani ehli Sünnet menheci üzerine tekrardan cihad, tekrardan diriliş fikrinin veyahut da başka bir isim, isimle mesela bu e, bugün dünyada işte siyah sancağı kaldıranlar, bugün dünyada Müslümanların namusunu savunanlar, işte Afganistan'da, Çiçenistan'da, ondan sonra Irak'ta özellikle Müslümanların fikir babalarından ne? Fikir babalarından bir Müslüman. Yani bu şeyh de diğer iki üç tane şeyh gibi bu meselenin fikir babalarından. Peki bu elimizde olan kitap ne? Yani bu bizim okuyacağımız kitap neden bahsediyor? İcmali. Şeyh bize ilim talebinde güzel bir menheç önümüze koyuyor. Yani ilim talebi nasıl olmalıdır? İlk başlangıçta ilmin faziletini anlatmış. Yani ilmin Kur'an-ı Kerim'deki fazileti, sünnetteki fazileti, selef ulamasının yanındaki faziletini anlatmış. Ondan sonra ilmin hükmünü anlatmış. Yani ilim, hangi ilimler vaciptir, hangi ilimler kifayidir. Yani aynı, aynı ilimler, kifaye ilimler, herkesin öğrenmek zorunda olduğu ilimler, bazılarının öğrenince, bazılarından günahın geçeceği isimler. Ondan sonra ee, orayı geçtikten sonra adab alimi alemi vel Anlatmış. Yani alimle öğrenenle öğretenin edebinin ne olması lazım? Yani öğrenen adamın bir defa kendisinde bulunan şartlar öğrencinin kendisinde bulunan şartları anlatmış. Biraz daha devam ettikten sonra müftü ve soru soran ve soru soruların fıkhını anlatmış. Yani soru soran. Mesela genelde insanlar ya fetva verdiler ya fetva sorurlar. Öyle değil mi? Onun için herkesin buna ihtiyacı var. Fetva verirken insanda aranması gereken şartlar Ne? Fetva soranda aranması gereken şartlar ne? Sorduğu fetvaya uymak zorunda mıdır? Yoksa sorduğu fetvayı uygulamayabilir mi? Başka bir fetva gördümü bunu bırakabilir mi? Yani belki başlıklar olarak insana fazla cazip gelmiyor. Fakat konunun içeriğini anlayan insan ileride bunlar insanın çok işine yarıyor. Yani insan mesela başına bir mesele geldiği zaman bir fetva sormuş. Yeni başka biri başka bir fetva veriyor. İnsanın bundaki durumu ne olur? Daha sonra yazar. İşte e, tam ilmin zıddı olan cehalet meselesini anlatıyor. Cahalet özür müdür, değil midir? İşte cehaletin hükmü nedir? Cahil olan nerede cehalet özür olur? Şeyhin görüşüne göre cehalet mutlak özür. Yani kime İslam hükmü sabit olursa cehalet onun için özür diyor mesela. Onu anlatıyor. Ona belli bir şeyden sonra belli bir zaman geçtikten sonra hakimiyet meselesini anlatıyor. Çok ilginç tespitler yapıyor mesela hakimiyetle ilgili. Daha sonra vela bera meselesini anlatıyor. Daha sonra hakimiyet meselesinin içerisinde tabi demokrasi, laiklik bunlara biraz değiniyor. Sonra işte dostluk ve düşmanlık. Kimi dostacağız kimi düşmanlayacağız, ne için dost tutuyoruz, ne için düşman Tikkat ve sebep akiden en ehemmiyetli meseleler yani. Biraz daha ilerledikten sonra şeyh işte iman küfür meselelerini anlatıyor. Yani iman ve küfür bu en önemli mesele yani. Kişi ne zaman mümindir, ne zaman kafir olur, insanı kü ne küfre sohar, ne hallerde itana küfür ismi atlak edilir. En, en en zor meseleler, zor meseleler aynı zamanda. Daha sonra Şeyh darlar yani dar burası dar küfür müdür, dar İslam mıdır? Bir yer nasıl dar İslam olur, nasıl dar küfür olur? Daha sonra Şeyh başlıyor bunları anlatmaya. yani dar küfür, dar İslam meselesini yavaş yavaş anlatmaya başlıyor. Biraz daha işte onun daha sonra Şeyh olan kitabını tamamlıyor tabi burada pek görmemiş bazı ilginç tespitler de yapıyor. Peki biz dedik biz bu kitabı nasıl anlatacağız? Yani bizim bu kitabı anlatma metodumuz nasıl olacak dedik. Dedi ki bizim bu kitabı anlatma metodumuz Allah'ın izniyle e, kitabı baştan sona kelime kelime okuma değil de normal yaptığımız kitaplar gibi. Çünkü kitap çok büyük bir şeye sahip 1116 sayfa. Vendirde olduğu gibi zaten. Ne yapacağız dedik bunu her derste haftada 3 gün olmak kaydıyla her derste 30'lar sayfa mahiyetinde böyle. Yani mesela diyelim şeyh e, ilmin faziletini anlatmış. 30 sayfa civarında. Biz bunu bir derste ne yapacağız? Böyle özet şekilde. Sizin de notu bileceğiniz kafanıza kalabilecek şekilde bu şekilde kitabı ne yapacağız? Kısımlara böleceğiz. Ta ki şeyhın anlattığını anlatalım. Üzerine ekstra bir şey eklenmesi gerekiyorsa ekleyelim. Veyahut da çünkü şeyh kitabında mesela diyelim ya bu bir şey değil. Yani örnek olarak söylüyorum. Diyelim kitapta uyarılması gereken bir nokta var. Yani Şeyh'in söylediği bir söz var. Bunu ne yapalım? Bunu uyaralım. Çünkü kendisi kitabında diyor ben bu kitapta söylediğim delille muhalif olan her şeyden hayatımda ve ölümümden sonra ben ondan dönmüşüm. Yani. Herkes bunu bilsin. Eğer ben bir söz söylemişsemse ve bu sözde delille muhalifse yaşarken de öldükten sonra da nedir? Öldükten sonra da ben bundan dönmüşüm diyor ki. Bu genel olarak kitabın neyi? Bu genel olarak kitabın özellikleri. Yani kitabın özellikleri. Tabi kitabın en büyük özelliklerinden biri arkadaşlar. Biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ilmi üç kısma ayırıyor. Diyor ki Allah'ın beni gönderdiği hidayet çok yağmura benzer diyor. Çok yağmura benzer. Hadis Müttefekun Aleyh çok yağmura benzer diyor. O yağmur diyor bir, bir yer vardır ki diyor tertemizdir. Yağmur o yere değer, yer o yağmuru alır. Öyle değil mi? Hem kendi beslenir toprak hem de insanlara nebat verir. İkincisi diyor alır, Ecadiftir diyor, kurudur. Kendisi suyu tutar, kendisi değil başkaları faydalanır diyor. O suyu yerler oradan alırlar faydalanır Üçüncüsü diyor, kayağandır, düzdür diyor. Ne suyu alır ne insanlara fayda verir. Hatif-ül <gülüyor> Bağdadi El-Fakih ve el kitabında diyor ki burada peygamber diyor, üç tane yani bütün fukahanın mertebelerini saymıştır diyor. Alimlerin tüm mertebelerini saymıştır diyor. Hiçbirini bırakmamıştır diyor. En faziletli olanı kim burada? Suyu hem kendisine alıp Kendisi faydalanan, hem de insanlara veren temiz. Değil mi? Tertemiz toprağı. İşte de bu şerhte Allah'ın izniyle hiç kimseyi Allah'a karşı temize çıkarmıyoruz. Ona hesaba çekecek olan, ona yetecek olan Allah'tır. Bu şerhte hem ilmi kendisine alan, hem de ilmi başkalarına veren tipten görünen bir insan. Zahir olarak öyle görünen bir insan. Kendisi okuduğu ilimle mesela, sadece okuduğu ilimle kalmamış, aynı zamanda bu ilmi ne yapmıştır? Aynı zamanda bu ilmi insanlara vermiştir. Ve bu kitabın yazıldığı ortam, Ümde'nin yazıldığı ortam, Afganistan'da, Dağlar'da, Mağaralar'da yazılmış bu kitaplar. Ve bu kitapları yazarken oradaki imkanları bir düşünün. Yani bu insanlar ne şartlar altında yazdılar. Ve okuyacağımız, okuyorsunuz, yani evde anlatacağımız kısımlara evde göz atıyorsunuz mutlaka döndükten sonra. Kitabın içine bir bakın. Yani dersiniz bunu yazan adam dünyanın en büyük mektebesinde oturmuş olması lazım. Dünyanın en büyük kütüphanesinde oturmuş olması lazım. Niye? Çünkü öyle bir nakiller yapıyor ki insan burada biz ne anlıyoruz? Şeyh elimden mütemekkin. İki yani ilimde gerçekten ilim sahibi ayağı sağlamlaşmış bir adam. Bu birinci nokta. İkinci nokta bu adam bizim gibi sadece anlatan bir adam değil. Anlatıp bir de anlattıklarıyla amel ettiğini ispatlamış bir adam. Yani malı, mürkü tıbbı. İşte mesela bugün hepiniz Mısır'ın durumunu biliyorsunuz. Mısır'da tıp okumak ne demek yani? Mısır'da yani para, insanlar açlıktan ölüyorlar zaten yani tıp çok büyük çok güzel bir meslek insanlar için böyle bir al olan bir meslek adam bunu bırakmış mesela ne yapmış çekmiş gitmiş oralara ve oradan insanlara hem cihadıyla faydalı olmuş yani alim fetva veren ve bizzat da savaşıyormuş onu bizzat gören insanlar yani bizzat sürekli savaşın içerisindeydi yani ben alimim ben fetva veririm de diyenlerden dedi de. bunun yanında bir de aynı zamanda insanlara ilmiyle de, hani tek savaşla değil yani bir de insanlara ilimle fayda veren insanlar da böyle olunca da insanın kalbi de biraz mütmanin oluyor ve konuyu yazdığı da kendi alanında dalı olan yani kendisinin özel nedir mesela daha böyle modern bir dille akademik kariyer yaptığı yani iman küfür, hakimiyet demokrasi ondan sonra bu tür mesela aslı yani asrın meseleleri ve akide yani yazdığı konuda bu olduğundan genel olarak ilk girişteki o ilimle ilgili uzattığı konu ne? Bizim için sadece bir temhid olsun diye. elim yani nedir? Ne okuduğumuzu bilelim. Yani okuman, edebi ve her hepimiz ilim talebesiyiz yani. Hani belki bize ve bir bölümde de mesela ilim talebesini üç kısma ayırıyor, onu unuttum söylemeyi. Orada her kısımda insanın okuması gereken kitapları söylüyor. Kitapların özelliklerini söylüyor, hangi kitapların daha faydalı olduğunu söylüyor. Mesela bunların o tutan bir talebe öyle değil mi? Yani sen mesela 25-30 senesini ilme vermiş bir adamın tecrübelerinden faydalanıyorsun. Yani diyor ki mesela usulle bin tane kitap var, sen diyor şunu okuma şunu okuma bunu oku. Çünkü bu diyor bu zaten beş taneyi toplamış içinde. Anladın mı? Bu senin ne? Okumamışsın sen onun tecrübesinden faydalanıyorsun. Beş kitapta takabut yapana kadar bir kitap okuyorsun. Öyle değil mi? Bir kitap okuyorsan ki beş kitap okumuş gibi oluyorsun. Bu yönden de kitap e, çok güzel. Bile dediğimiz gibi aslında meseleleriyle alakadar olduğu için hepimizin yakından alakadar olduğu bizim etrafımızı çeviren meseleler. Ve en önemli tekrar diyoruz. Peygamberimiz ne diyor? Men yuridillahü bihi khayran yufakihuhu din. Allah kimin için hayır isterse onu dinde fakih yapar. Ve benim ümmetimden kıyamete kadar sürekli hak üzerine savaşacak bir topluluk olacak. Şimdi peygamber bunu neyle zikrediyor? Allah kimin için hayır isterse onu dinde fakih yapar. Onu dinde alim yapar. Ve benim ümmetimden de sürekli ne olacak? Sürekli e, hak üzerine savaşan alimler olacak. Sanki Allah demek istiyor şey, peygamber aleyhissalatü vesselam demek istiyor ki hadis-i şerifte Buhari'de geçen hadise yani benim ümmetimden bu Allah'ın kendileri için fıkıh istediği insanlar yani alim olan insanlar aynı zamanda hak üzerine savaşacak olan da insanlardırlar. Öyle değil mi? Bu alim de gördüğümüz gibi ömürler de geçmiş ömrü cihat meydanlarında adamın bulunması da yani gene kendisi cemaat cihadın içerisinde olan bir alim, onlarla irtibatı olan bir alim daha sonra oraya gidince irtibatını koparıyor tamamen kesiyor ve kitabına da diyor zaten benim hiçbir cemaatle neyim yoktur, hiçbir cemaatle uzaktan yakından alakam yoktur. Hatta kimse ne yapmasın, benim bir cemaate ait olduğumu söylemesin. Daha sonra arkadaşlar kitapla ilgili verilebilecek bilgiler, e, yazar bu kitabı yazmasının sebebini işte ümmette çoğalan cehalet ve ümmete nasihat etme babından bunu yazdığını söylüyor. Eddin ve nasih hadisine denilerek bu kitabı ne yapıyor? Bu kitabı yazdığını söylüyor. Bu kitap yazıldıktan sonra, piyasaya düştükten sonra bayağı bir kabul görüyor. Özellikle muvahitler tarafından kitap bayağı bir kabul görüyor. Tabi kitap kabul görünce bazı insanlar bu kitabı çoğaltmak istiyorlar. Bu kitabı bilginiz olsun kitap normalde baskı basılmış vaziyette var. Yani bu kitabın böyle tam baskılı vaziyeti. Bakma bizim elimizdeki fotokop şeklinde. Bu kitabın tam basılmış şekli var. Bir zamanlar piyasaya çıkmış. Çarşıda pazarda kitap bulunuyormuş bir zamanlar. Daha sonra bu kitap El-Hâdî sebîli reşad Fil-Jihâdi e diye Cema'a Cihat tarafından Mısır'da bu kitap basılıyor. el ile i̇ler sebîli reşad diye bu kitap Mısır'da basılıyor. Fakat yazar bu kitabı bu kitabı ve bu cemaat hakkında konuşurken yazar diyor ki Cema'a Cihat diyor bu kitabı basarken bir diyor bu cemaat yalancı bir cemaattir. Çünkü diyor benim kitabımın ismini değiştirdiler diyor. Ben kitaba El-Câmiye Fisâle-Ve'l-İl-Mişşerif dedim diyor. Onlar kitaba el hadi ile sebil-i de dediler diyor. İki diyor, kitabın üzerine diyor şey ya benim yazdığım mukaddimeyi diyor silmişler. Yeni bir mukaddime yazmışlar kitaba. Diyor giriş kısmı önsöz. Yeni bir önsöz yazmışlar diyor. Ve bu önsözü de bana nispet etmişler diyor. Gene bir yalan söylemişler diyor. İkinci bir yalan. Üçüncüsü diyor, kitabın altına yazmışlar ki "Akarratu ba'de'l-muraacaati cemaa'el cemaa'i jihad." Yani bu kitabı cemaatiyet kontrol etti, kitabı şey yaptı, kitabı beğendi ve çıkardı. Siz kimsiniz diyor yani? Sizin diyor, sizin şeyiniz kim yani? Sizin cema yani şer'i şuranız kim ki diyor yani? Benim kitabımı almış, kontrol etmiş, şehrine işte dahil edilmesine muvafık olduğunu tespit etmiş. Ondan sonra bu kitabı üçüncü bir yalan. Ve ben bunları tanıyorum diyor. Böyle ilme ehliyeti olan insanlar yok bunlarda diyor. Üçüncü bir yalan daha söylemişler diyor. Tabii ben şeyhin sözlerini aktarıyorum ama Bunlar benim kendi şahsı görüşlerimi yansıtmıyor yani. Cemaaciyat hakkında bunu söylüyor. Ve şey diyor ki ben diyor kitabın içinde dedim ki diyor. Hiç kimsenin bu kitabı muhtasar yapması özetlemesi helal değildir dedim diyor. Ve hiç kimsenin içinden bir şey çıkarıp daha fazlalaştırması caiz değildir diyor. Şimdi cemaaciyat bu kitabın yarısını çıkarmış arkadaşlar. Yani kitabın yarısını içinden çıkarmış. Evet kendi eklemeler yapmış kitaba. En yani nereleri çıkarmış kitaptan? Cemaatleri eleştirdiği bölgeler, bölümleri çıkarmış cemaatleri eleştirdiği bölümleri çıkarmış. Ne adı altında yapmış bunu da? Demiş ki cemaatciyat, bu kitap çok güzel bir kitap fakat çoğu yerinde cemaatleri eleştiriyor. Cemaatleri eleştirince de bu maslahata aykırı. Yani İslami amelde, cemaatsel anlamda hani çalışıyorlar ya cemaatler. Birbirine, biz de bu kitabı basıyoruz birbirimize bir düşmanlık olur yani. Hani siz niye bizi eleştiren kitaplar yayınlıyorsunuz diye. Şeyh de diyor ki ben zaten bir diyor. Bu kitabı yazarken dedim ki, eddînü ennasihe. Ben hiçbir cemaate tabi olmuyorum diyor. Ed-dinu en nasihat diyor. Yani din nasihattır dedim diyor. Tüm cemaatlere nasihat etmek isterim diyor. Kitabın amacı buydu zaten. Tüm Müslümanlara genel olarak bir öğüt verme, nasihat verme diyor. İkinci olarak diyor, bu maslahat diyor yalan bir maslahattır diyor. Yani hani insanların kötülüklerini açığa çıkarmama maslahatı diyor. Bu yalan bir maslahattır. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in geniş gayesi hakla batılı birbirinden ayırmaktır. Ayetlerin iniş sebebi insanların yanındaki hakla batılı birbirinden ne yapmakta, Sukut etmek değildir. Yani batılı gördüğün zaman susmak değildi. Yani bazılarının dediği gibi doğruyu söylemek doğrudur. Fakat doğruyu her yerde söylemek doğru değildir. Bu Böyle bir söz yok yani arkadaşlar. İslam'ın ruhuna bakın. Böyle bir söz göremezsiniz. Doğruyu söylemek doğrudur. Doğruyu her yerde söylemek daha doğrudur yani. Doğruyu bazı yerlerde söyleyeceksin bazı yerlerde bu, bu ne biçim bir hikaye yani? Kur'an-ı Kerim niye geldi? Her yerde doğrular hakim olsun diye. İnsanlar doğruları görsün diye. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam geldiği zaman halini düşünsenize. Müşriklerin şifte olduğunu, öyle değil mi? Onların batır içinde olduğunu, yaptıkları amellerin boşa gideceğini, taptıkları putların fayda ve zarar vermeyeceğini Peygamber aleyhissalatü vesselam sürekli onlara beyan ediyordu. O yüzden sussaydı, yani bazı şeylerden biraz taviz verseydi mesela. Ne diyorlardı? Ey Muhammed sen bizim ilahlarımıza söyleme. Bizim putlarımıza laf söyleme. Biz ne yapacağız diyorlardı? Senden de senin ashabından da elimizi ayağımızı çekeceğiz yani size karışmayacağız. Ama yok. Din'in iniş amacı zaten ne? Furkan. Bu Kur'an-ı Kerim ne? Tebarakellezi nazzala'l furkan. O Allah ki hakla batılı birbirinden ayıran kitabı indirmiştir. Hak ve batıl birbirinden ayrılsın diye. Şeyh de diyor ki Allah Subhanahu wa taala ayet şerhine diyor. Vallahi kana Allahu li yaderal mu'minina ala ma antum alayhi hatta yemiza'l khabitha minat Allah diyor batılı hakka birbirinden, pisle kötüyü birbirinden ayırmadan Müslümanları olduğu gibi bırakmaz. Yani hani Allah Uhud savaşına yenilgiyi gönderiyordu, bela, musibet gönderiyordu. Sebep olarak da ne gösteriyordu Allah subhanahu ve teala? Allah diyordu sırf pisle yani şey, güzellikle pislik birbirinden ayrısın diye bunları gönderiyor. Ve bunlar birbirinden ayrılmadan da Allah Müslümanları bırakmaz diyor yani. Sürekli imtihan eder. Ta ki her imtihandan olsun, kötülükler ve güzellikler birbirinden ayrısın. Şehitle diyor, yani bizim amacımız bazılarının batıl olan yönlerini, bazılarının hak olan yönlerini ortaya koymakta diyor. Bu en büyük maslahattır diyor. Yani Kur'an'ın maslahatı benimki diyor, Kur'an'ın maslahatına uyuyor diyor. cemaat cihatın yapmış olduğu ise diyor yalan bir Yani uydurulmuş, zannedilmiş, aslı asları olmayan, Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan nedir? Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan bir maslahattır diyor. Ve bu şekilde ne yapıyor? Bu şekilde bu cemaat hakkında çok daha ağır da konuşuyor. Ve diyor ki mesela şeyh e, kitabın mukaddimesinde, diyor e, biri eğer sonra hani bu cemaatin, bazıları böyle bir şey yaptı diye bu cemaatin hepsine yalancı demek doğru mudur? Yani bu cemaate intisap edenler, bu cemaate üye olanlar hepsi yalancıdır demek, hepsi iftiracıdır demek şerh doğrudur diyor. Çünkü diyor mesela diyelim, hariciler tayfesini düşünün diyor. Haricilerde diyor ki bazıları taşır ama bütün onlara intisap edenler haricidir diyor. Yani mesela diyor şey bağileri düşünün diyor. Bağı, bağiler bir kere kalktı mı diyor onların içinde yer alan, onlara intisap eden herkese bağı ismini atmak edilir yani. Bu bağiler denilir. Aynı şekilde diyor bunlara da ne yapılır? Bunlara da diyor yani bu tür cemaatlere diyor şey, bütün ferslerine yalancı denilebilir diyor. Yine aynı şekilde mesela diyor eğer biri sorsa, şimdi bu, bu nokta çok önemli burayı anlayın. Yani bir cemaatin böyle bazı kataları var. Bu cemaatten insanlara şey yapmak, şey, bu cemaatten uzak durun demek. Bu cemaat batıl üzerinde demek doğru mudur? Yani o kadar güzel faydalı şeyler var. Bir de batıl mesela bazı şeyler yapıyor. İnsan bu bu cemaatten tahdir etmesi, insanları bu cemaatten sakındırması doğru mudur? diyor şey böyle bir soru soruyor. Şeyh diyor doğrudur yani böyle bir şey yapmak doğrudur diyor. Burada neye dayandırıyor şeyh? Bunda şeyh diyor ki yani diyor bugün Müslümanlar neden Allah'ın yardımı gelmiyor diye bayağı bir hayıflanıyorlar diyor. İşte Allah'ın yardımı neden gelmiyor diye soracak olursanız diyor bu tür cemaatlerin haline bakın diyor. Allah'ın yardımının neden gelmediğini görürsünüz diyor. Mesela diyor, bu cemaatin yaptığı yalan ve iftiradır. Hepsi diyor, yalan ve iftiradır. Öyle değil mi? Yalan da, iftira da büyük günahlardandır diyor. Büyük günahları işleyen insanlara da Allah'ın yardımının gelmesi biraz problem. Biliyorsunuz. Yani büyük günah işleyen insanlara Allah subhanahu aleyhi ve kolay, kolay kolay yardım etmez. Şeyh de diyor, cemaatleri ve Müslümanları da genel olarak böyle düşün. Yani Allah'ın yardım... Hani Hazreti Ömer'in meşhur bir sözü var ya, komutanlardan birine diyor ki, aman aman diyor, güzel günahlardan uzak durun diyor. Biz diyor neden düşmanlarımıza galip geliyoruz? Biz diyor düşmanlarımıza düşmanlarımızın günahlarıyla galip geliyoruz diyor. Nasıl? Onlar diyor günah işliyorlar. Yani diyor mesela sayı yönünden, mühimmat yönünden yani kılıç, silah, kalkan yönünden onlar bizden çok daha üstünler. Öyle değil mi? Biz onlardan daha azız diyor. Fakat biz günah işlemiyoruz. Onlar ise ne yapıyorlar? Günah işliyorlar. Biz bu takvalıkla onlara üstün geliyoruz. Allah muhafaza ediyor. Eğer biz iki taraf da günahta eşit olursak diyor, bizim onlara galip gelecek, başka hiçbir şeyimiz yoktur diyor. Anında bize ne yaparlar? Anında bize galip gelirler. Şerh da bu baftan diyor yani. Yoksa hani bir cemaati kötülemek, bir cemaati yerin dibine sokmak değil. Yani Müslümanların durumuna üzüldüğünden dolayı kendisinin böyle bir düşüncesi var. Hatta mesela Umdeh kitabında bu konuya değiniyor yani. Saflarda işte ee, ne olanlar? Saflarda günah işleyenler, isyanker olanların durumu ne olacaktır diye. Çek şey ne yapıyor? Ondan dolayı bu cemaate dikkat çekiyor. Yani bu tür büyük günah işleyen insanlara Allah'ın yardımı kolay kolay ne olmaz? Allah'ın yardımı kolay kolay gelmez. Mesela faiz diyor ya. Yani bir cemaat düşünün komple bir cemaat faiz diyor yani. Darlı küpürde faiz yemek caizdir adı altında. Komple bir cemaat faiz diyor. Veya işte kafirlerin parasından faydalanmak lazım diye cemaat kendi parasını götürüp bankaya yatırıyor yani. Yani bu tür insanlara Allah'ın nasıl yardım edebileceğini bir düşünceniz ya. Veya yani mesela bir cemaat öyle değil mi? Toplantılarla kadın erkek beraber oturuyorlar yani. Öyle değil mi? Veya kadınlarıyla erkekleri beraber milyonların önüne çıkıp televizyonda konuşma yapıyor. Yani yani kadın mesela avrettir. Öyle değil mi? Ve Peygamber diyor o kavim ki onun işini kadın üstlenir. Önde gelen kadındır. Allah onlara lanet etmiştir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir topluluğa Allah'ın yardımının gelebileceğini düşünebiliyor düşüne musunuz? Yani şeyhin aslında belki cemaaciyat hakkında ıtlak ettiği lafızlar çok ağır lafızlar. Yani pek söylememesi gereken belki lafızlar. Ama dikkat çekmiş olduğu konu çok önemli bir konu. Yani cemaatin mesela çünkü cemaaciyat dediğimiz cemaat arkadaşlar birçok iyilik yapmış. Yani davet yolunda birçok güzellik yapmış, birçok insanlara faydası dokunmuş bir cemaat ve hala cihat tahasında olan direkt işte şu anda Afganistan'a ilk hak eden bir cemaat öyle değil mi Müslümanlara ilk hak eden bir cemaat yani böyle ki bazı hatalar olsa da çok büyük de olsa hani o sabi kaleri o işte var olan ne bileyim bazı güzelliklerinin bazı şeyleri biraz örtmesi lazım yani insan bahtılı gene beyan eder yani tam hataları hatalıdır ama böyle kötü sözler onlara söylemez ya yani ben pek hoşuma gitmedi Şimdi açıkçası onlar hakkında söyledikleri yaptıkları çok büyük bir cürüm yani gerçekten kabul edilmeyecek kadar çok büyük bir cürüm yapmışlar. Yani hiç onlara yakışmıyor. Yalan yani. Yalan ve iftira başlı başına. Ve adam ne diyor ben bunu kimseye caiz kılmıyorum yani. Benim kitabımı kısaltma çok azma. Ama tabi bu onlar hakkında böyle konuşmayı da ne yapmak bence gerektirmez. Tabi şerften müştehittir bu konuda. Zaten yani gelecek inşallah. itikat babında bu konuya değinir. Yani cemaatlerden sakındırma caiz mi? Şaklıklara mesela... Ee, şahsları eleştirmek celf meselesi var ya, caiz mi diye bu meselelere değinerek. İlame akiri. Fakat burada şeyhin belki yapmış olduğunu biz tasvip etmiyoruz ama şeyh de diyoruz. Belki yapmış olduğu doğrudur. Fakat e, ben şunu, şunu anlatmak istiyorum. Şeyhin dikkat çekmiş olduğu konu gerçekten çok önemli. Yani bugün İslami cemaatler adı altında şöyle bir yeryüzüne bakın. Neden Allah'ın yardımının gelmediğini gerçekten görürsünüz. Yani mesela biraz önce şu verdiğim örneği biraz düşünün. Türkiye'de mesela e, Müslümanlar, yani Müslümanlara halini bir düşünün. Başörtüsü için, öyle değil mi? Başörtüsü için sokaklara döküldüler. Öyle değil mi? İyi düşünen Müslümanlar veyahut da bozuk hak Müslümanlar. Başörtü, başörtü diye sokaklara döküldüler. Şimdi mesela buraya dökülenlerden bizim içimizden insanlar da vardı. Öyle değil mi? Ve biz Allah'a dairak kadın için ne diyor? vakar ف۪ي fi كُنَّ Kadın evinde vakar bulsun. Kadının yeri neresidir? Kadının yeri evidir. Kadın evinde otursun. Ve kadınlar cahiliği açılması gibi açılır saçılıp sokaklara çıkmasınlar diyor Allah subhanahu aleyhi Yani bugün kadının okulda okuması meselesini bir düşünsenize. Bak biz şuna karşı değiliz. Yani kadınlar okumasın. Kadınlar cahil kalsın değil. Kadın okuyacak tabii ki. Kadın okuyacaksa nerede okuyacak? Yani Müslüman okuyacak. Allah ikra diyor ama nerede okuyacak? Kimin yanında okuyacak? Hangi ortamda okuyacak? Öyle değil mi? Yani nasıl, biz ne için okuyoruz? Aydınlanmak için, kültürlenmek için, çevremizdeki olayları anlamak için, Allah'a daha güzel kul olabilmek için, insanlara daha güzel daveti ulaştırabilmek için okuyoruz. Amacımız nedir mesela? Amacımız çok güzeldir, öyle değil mi? Gayemiz çok güzeldir. Gayemizin çok güzel olduğu gibi, arada kullandığımız aracın da çok güzel olması lazım. Yani gayenin güzel olması, aradaki aracın kötü olmasını meşru kılmaz. Nasıl ki gayemiz temizdir, gayemiz şereidir Allah içindir, Aynı şekilde amacımız Allah için olduğu gibi o amaca ulaşmak için arada kullandığımız araçların da o şekilde temiz olması lazım. Öyle değil mi? Şimdi kadının okulda okumasını düşünün. Yani bugün üniversiteye halini görüyorsunuz. Kızların örtü şeklini görüyorsunuz. Öyle değil mi? Yani Allah için zerze kadar bir tane şeriat kitabı açmış insanı getirin sorun. Bugün o okulda okuyan insanların örtü şekli örtündükleri zaman dahi İslam'daki örtü şekli midir? Yoksa bunlar şeriata göre çıplak hükmündedirler mi yani? O giydikleri etekler, o giydikleri renkli ceketler, o giydikleri başörtüler, o renkli renkli, o dikkat çeken başörtüler, bunlar bu dar kıyafetler, bunlar şeriat ölçüsünde kapalılık mıdır, tesettür müdür, yoksa onlar da açık hükmündedir, açık hükmünde midirler? Vallahi derde kadar kadının avret meselesini, kadının tesettür meselesini fıkıh kitaplarından okumuş bir adama sorun ve anlamış, heva havesine uymayan bir adama sorun, bunlar diyecek İslam'da açık hükmündedirler yani. Yani Türkiye'deki o olayları bir düşünsenize mesela Türkiye'de Müslüman olan insanlar çıktılar sokaklarda bağırdılar çağırdılar öyle değil mi? Mesela bak ben e, burada bir tane bir tane örnek var. Bu adamın mesela okulundan bu adamlar da çıkmışlar mesela sokaklarda zıplamışlar toplamışlar başörtü başörtü demişler. Arkadaş diyor hiç hayatında kız arkadaşı olmayan insanlar o eylemlerde hepsinin kız arkadaşı oldu diyor. Bu insanlar ne için şey yapıyorlar başörtüsü eylemi için? Sokaklara dökülmüşler, başörtüsü için yürüyüş, zımbırtı, bağırma, çağırma diyorlar. Birincisi neden yapılan eylem meşru değil. Çünkü kızların bu sistemde, bu, bu şekilde, bu örtü tipiyle okumanın zaten caiz değil. Öyle değil mi? İkinizi de bak adam ne diyor? Diyor ki bu başörtüsü eylemleri sırasında ömründe kız arkadaşı olmayan insanların hepsinin kız arkadaşı oldu diyor. Kız nedir bilmeyen insanlar birden açıldılar diyor. Öyle değil mi? Hepsini kızlar tanımaya başladılar diyor. Demek ki bu insanların fıtratı zaten belli. Bu insanların ne olduğu belli. Yani hani kendilerini koruyabiliyorlar. Mesela çoğumuz okulda kızlarla beraber okuduk. Öyle değil mi? İstisna yok mu? İstisna var. Çok efendi, çok ağır başlı bayanlar yok mu? Çok efendi, çok ağır başlı bayanlar var. Ama yüzde doksan beş nasıl? Yüzde doksan beş kar var. Öyle değil mi? Fitne. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi dışarıya çıktığı zaman... Allah'ın böyle şeytanın onları insanların gözünde güzel gösterdiği, insanları saptıran cinsten öyle değil mi? doksan ee, %95 böyle. Ya o sen bir defa Müslüman'sın. Sen bunların okumasından bahsediyorsun da. Yani sen mesela bu alimler için diyorum ben bunu. Sen bilmiyor musun ki bir İslam'da bir şeyin çoğu meseleyse, öyle değil mi? İçinde biraz maslahat da olsa çoğunluk zarar olduğundan dolayı insan o amel caiz olmaz. Yani %95 bozuk çıkıyorsa bu okullarda sen %5'i %95'e kurban edemezsin yani. Öyle değil mi? Ne yapman lazım? Bunun farklı bir ıslah yolu bulman lazım yani. Bu şekilde değil. Eğer %5'le de, de beraber bozuluyorsa aynı şekilde bunu umumileştirin. Yani bu örnekleri mesela bir cemaat düşünün dediğim gibi ammeten faiz diyor yani. Cemaatin ana parası, cemaatin üzerine döndüğü para darul hadde faiz yemek caiz diye. Ya bunlara nasıl Allah'ın yardımı gelecek yani? Öyle değil mi? Bunlara nasıl Allah'ın yardımı gelecek yani? Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde ne diyor? Allah ve ahalla'l bey'a ve riba. Allah Subhanahu ve Teala bey'i helal kılmıştır. Alışverişi helal kılmıştır. Ne demi? Ve ribayı da faizi de ne yapmıştı? Faizi de haram kılmıştı diyor Allah Subhanahu ve Teala. Ve Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Ee, size diyor faizin arta kalan kısmını bırakın artık diyor. Eğer iman edenlerden yani Müslümanlardan sanırsınız artık faizi ne yapın? Faizi bırakın diyor Allah Subhanahu ve Teala. Buna rağmen bu insanlar eğer faiz diyorsa neden yüzünde Allah'ın yardımının gelmediğini ne yapın? Allah'ın neden yeryüzünde yardımının gelmediğini siz de anlayın yani. Ve dediğim gibi bu örnekleri ne yapabilirsiniz? Bu örnekleri şey yapabilirsiniz, çokaltabilirsiniz. Yani bir İslami cemaat düşünün, bir İslami cemaat baştan sona Allah'ın hakimiyetini Allah'tan alıp Allah'tan başkasına veriyor. Öyle değil mi? İnsanlara oy vermek farzmış gibi, hatta oy vermeyen günahkarmış gibi olayı insanlara yansıtıyorlar parlamentoya girmek yani o küfür meclisine girmek kafirlerle beraber oturmak küfür sistemini ayakta tutmak Allah'ın helal kıldıklarına haram haram kıldıklarını helal kılmak ümmetin üzerine vacipmiş farz-ı şifayaymış hatta bir kısım yapmazsa bunu bir kısım ne olurmuş bir kısım günahkar olurmuş yani bu sözler İslami cemaatlerin liderlerinin ağzından çıkarır arkadaşlar böyle olunca özellikle zamanda böyle olunca ve şeriatın ana gayesinin de kötülükle iyiliği birbirinden ayırmak olunca Şeyh'in bu yapmış olduğu güzel. Yani cemaatlerin bazı şeylere dikkat çekmek. Tabi bunu ne için? Yani insan bunu nasihat babından yapabilir. Yani kardeşine nasihat babından. İnsan onun yanlışını ne yapabilir? İnsan onun yanlışını ona gösterebilir. Ama tabi bunu yaparken de insan biraz daha mesela şey olabilir. Biraz daha böyle temkinli, biraz daha böyle daha e, özellikle adamın yani ahireci düzgünse, çok büyük güzel işler yapmışsa, bunu yaparken insan biraz daha böyle orta yollu ne yapabilir? Biraz daha böyle orta yollu davranabilir. Şeyh mesela bu noktaya dikkat çekiyor. Bu da bizim için ne? Bu da bizim için bir örnektir. Yani e, şu fikri önce bir kafamızdan birçok insanın kafasından yer etmiş bir fikri atmamız lazım. Yani İslami cemaatlerin hepsi İslami davanın bir, o, o, bir, bir, bir tarafını yükleniyorlar. Öyle değil mi? Onun için hiç kimsenin kimseye karışmamak lazım. Herkes kendi yolunda ne yapmasını, herkes kendi yolunda ilerlemesi lazım. Herkes kendi lazım ittifak edilen noktalarda ittifak, ihtilap edilen noktalarda da insan ne yapmaması lazım? Onları görmemek lazım. Yani ittifak noktalarını görmemek lazım. çok. Allah'ımız bir, kıblemiz bir. Öyle değil mi? E, diyor mesela. Bu tür fikirlerin yanlışlığına mesela bu fikirler çok yaygın. Özellikle bizim Türkiye'de ve mesela Arap bölgesinde son zamanlarda yayılan fikir. Bunu iyi anlayın mesela. Bunda bu cemaatler konusuyla ilgisi var. Şeyh değinmişken biz de değinelim diyor ki mesela adam bizimle falan filan cemaatle Allahımız bir, kıblemiz bir, peygamberimiz bir, kitabımız bir diyor. Bu kadar birimiz varken diyor, ihtilaf edilen noktaları ne yapalım? İttifak noktalarında ittifak, ihtilaf edilen noktalarda görmemezlikten gelelim diyor. Şimdi arkadaş, doğru da. Yani söylediğin fikir çok güzel de bu kimin için geçerli? Yani mesela örnek veriyorum. ittifak ettiğimiz nokta tevhiddir. Tamam mı? Fıkhi bir meselede anlaşmayız. Yani mesela ben diyorum ki kadının yüzünü kapatması vaciptir. O diyor ki yok kadın bir tam tesettürü güzel olacak ama kadının yüzü açık olabilir. Bunu görmemezlikten gelebilirsin. Öyle değil mi? Çünkü neden? Asıl meselede neden ittifak etmişsin? Yani kadının tesettürü meselesinde ittifak etmişsin. Ve kadının dikkat çekmeyeceği, elbise giymesi noktasında ittifak etmişsin. Kadının yeri noktasında ittifak etmişsin, toplumdaki yeri. Ama kadını görmemezlikten gelirsin. Hele özellikle İslam ümmeti bu vaziyetteyken görmesin. Ama tevhidde ihtilaf etmezsin. Yani senin küfür dediği şeyi o ümmete farz-ı kifaya diye anlatmaz. Öyle mi? O ümmete farz-ı kifaya diye anlatıyorsa büyük bir problem var demektir zaten. Mesela örnek diyelim ki sen adamla tevhidde ittifak etmişsin. Bu devletin dar küfür olduğunda ittifak etmişsin şer'i bir devleti getirmek gerektiğine ittifak etmişsin ve şer'i devletin gelebilmesi için cihadın gerektiğine ve cihadın olabilmesi için işte ilim talebi davet gibi mesela bu noktalarda ittifak etmişsin güzel ama diyelim sen diyorsun sakal bırakmak vacip bu adam diyor ki bu ortamda sakal bırakılmak diyor mesela sen onun yaptığını yanlış buluyorsun anladın mı ama ana noktada ittifak etmişsiniz ya ana noktada ittifak etmişsiniz bunu anlık olarak savaş anında yani soğuk veya sıcak savaş fark etmez bunu gör, görmemezlikten gelebilirsin. Tamam mı? Bunu gör... Niye çünkü tevhidiniz bir? Yani inandığınız, davet ettiğiniz Allah bir. Veya bu tür örnekleri çoğaltabilirsiniz. Anladınız mı? Bu tür örnekleri çokaltabilirsiniz. Ama örnek veriyorum. A cemaati, B cemaati. Bu cemaat diyor ki bir önce bahsettiği. gibi parlamentoya girmek fazla kifayendir. Ümmetten bazıları parlamentoya girmezse yani bu küfür amelini de yapmazsa ne olur? Ümmetten kalan hepsi, o ülkedekiler hepsi günahkar olur diyor. Ben bu adamın neresi? Benim bunu Allah'ım bilmi. mi? Benim bunu Allah'ım bilir değil ki. Benim ilahım alemlerin Rabbi olan, helal ve haram kılmayı kişinin sadece kendisinde olduğu ve insanlara hayat nizamı, kanun koyabilecek olan yerin ve göğün Rabbi olan Allah ve içindekilerin Rabbi olan Allah. Onun Rabbi kim? Onun Rabbi ise ismi terbena olan veya meclisi teşriî olan, öyle değil mi? Veyahut da Cumhurbaşkanı olan veya da Başbakan Bakanlar Kurulu olan, parlamentoyu ilah edilmiş. Ben bu adamla ittifak ettiğim bir nokta yok ki. Benim bu adamla yöneldiğim kıble bir değil ki. Bu adam yüzünü Amerika'ya çevirmiş. Amerika'nın Müslümanlara çizdiği şeyde, Müslümanlara çizdiği program neyse adam o doğrulta. Yani Amerika bir dönem Müslümanları işte şeye, siyasi sahaya çekmek istiyor. Öyle değil mi? Demokrasi altında Müslümanları siyasi sahaya çekmek istiyor. Bu adam bu kıblesine oraya yönelmiş yani. Adamın yöneldiği yön, ona doğru benim yöneldiğim yön Kabe'ye doğru yani. Aramızda dallar kadar ne var? Dallar kadar fark var. Yani tevhidin noktalarında ittifak yoksa seninle o insanlarla aranda ne yoktur, seninle o insanlar da aranda ittifak yoktur. Neden? Çünkü sen sen o adamın İslam'ı İslam için amel yaptığına inanmıyorsun. Sen neye inanmışsın? Allah diyor, "Leyne minel Şirk koşarsan yapmış olduğun ameller boşa gider. Ve senin şirk dediğin her şeyi yapıyor bu adam. Öyle değil mi? O zaman senin gönlünde bu adamın yapmış oldukları, yapmış olduğu bütün ameller ne olmuştur? Yapmış olduğu bütün ameller boşa gidiyor zaten. Yani Allah katında bunların Biz onların yapmış olduğu amelleri onların önüne koyarız sonra onu yerle bir ederiz, toz toprak ederiz yani. yani bu adamın yapmış olduğu amelin Allah katında bir değeri yok senin gözünde. Allah katında amel yerine geçmiyor. Bu insanlarla ittifak etmek mümkün değil. Öyle mi? Bu insan mesela irca akidesiyle bir Müslüman'a ittifak etmesi mümkün değil. Harici akidesiyle bir Müslüman ee, ittifak etmesi ne değil? Bir Müslüman ittifak etmesi mümkün değil. Siyasi parti meclise girme akidesiyle bir Müslüman'ın ittifak etmesi mümkün değil. Sofi ile bir Müslüman'ın ittifak etmesi mümkün değil. değil mi? Mesela bir Sofi'yi düşün. Sen diyorsun işte ya bu bu fikirle Allah'ımız bir, peygamberimiz bir, kıblemiz bir. O zaman bu noktalara ittifak edelim. Kalan noktaları görmeyelim. Şimdi gel bakalım seninle Sofi'nin Allah'a bir mi? Şimdi sen şuna inanmışsın. Mutlaktır eksikliklerden münezzeh olan Allah'tır. Sübhan olan Allah'tır. Öyle değil mi? Bu Allah öyle bir Allah'tır ki görme sıfatının kendisinden mutlak tahakkuk ettiği, işitme sıfatının kendisinden mutlak tahakkuk ettiği öyle değil mi? Bir Allah'tır. İlim sıfatının mutlak tahakkuk ettiği bir Allah'tır. Öyle değil mi? Buna inanmışsın sen. Bunun dışında kalan insanlara verilen işitme, görme ve diğer tüm sıfatlar nedir? Mahduttur. Sınırlıdır. Öyle değil mi? Senin inancın budur. Sen dogan olarak mesela diyelim dağda bir sıkıntıya düştün. Ne diyorsun? Kurtar beni ya Rabbi diyorsun. Allah'ım beni kurtar, Allah'ım beni kurtar. Neden? Çünkü sen inanmıyorsun ki mutlak görme sıfatına sahip olan Allah'tır. Seni orada ondan başkası göremez. Peki bir sofi düşün. Sofi ormanda veya dağda kaldı. Ne diyor? Medet ya Abdülkadir Geylani. Medet ya Şeyh Abdülbaqi Medet ya Bedevi Medet ya Düsüvi Öyle değil mi? Böyle diyor adam yani. Neden? Çünkü ona göre işitme sıfatı aynı şekilde kimde var? Abdülkadir Geylihani'de ne var? Ona göre mutlak elim sıfatı kimde var? Kainata tasarruf hakkına sahip olan kim? 4-5 tane kutup var. İbni Arabi bir de şeyleri, bir de çırakları. Kainata ne yapıyorlar? İbni Arabi kalfaları, çırakları böyle sanayi zaten. Şey gökyüzü. Oturmuşlar, şeyi de paylaşmışlar. Kainatı da paylaşmışlar. Kainatta ne yapıyorlar? Kainatta tasarruf yapıyorlar. Bak şimdi ne, ne, ne gördük biz burada? Senin Allah inancın onun Allah inancı bir değil. Yani senle onun Rabbi, senle onun ilahı ne değil? Seninle onun ilahı bir değil. Aynı şekilde peygamberi düşün. Senin gözünde peygamber kimdir? Her getirdiği alınmak zorunda olan, sözünün önüne hiçbir söz geçirilmeyen nedir? Sözünün önüne hiçbir söz geçirilmeyenlik olan peygamberdir. Allah'ın kitabını açıklayan nedir? Allah'ın kitabını açıklayan bir müessesidir peygamber. Öyle değil mi? Bir sofi için bunu düşün, sofi için şeyhine demişse olur, yani Kur'an sünnetine bakmaya bile lüzum yok. Hatta ne? Kur'an-ı Kerim'i fazla okudu, sizin olan kafayı yedi mesela, öyle değil mi? Ya sizin oğlana söyleyin, sizin olan çok okuyor, kafayı yedi. yani. Bizim orada bir tanesi vardı diyor, böyle 10-15 sene okudan en sonunda kafayı yedi, ortalığa düştü diyor adam yani. Adamdaki itikat ne? Kur'an sünnetleri kim anlar, Şeyh anlar. Şeyhinin dışında kimse anlamaz, doğal da adam için şey. Kur'an sünnet diye bir mefhum yok yani. Şeyh'e ne dese o var. Anladın? Adamın Kur'anı da sünneti de senin gibi Kur'an ve sünnet değil. Yani o kitaplar değil ne? Adamın Kur'an'a da sünneti de şeyh olmuş. İlâ mâ ferehî. Yani bunları düşünürseniz şeyhin mukaddimelere dikkat çekmiş olduğu konuyu da ne yaparsınız? Şeyhin mukaddimelere dikkat çekmiş olduğu konuyu da anlarsınız. Yani cemaatler meselesi ve cemaatlerden bazen gerçekten insanları sakındırmak, insan istemese de insan içine düşmüş oluyor. Hakla batıl birbirinden ne olsun? Hakla batıl birbirinden ayrısın diye. Ve dediğim gibi yani bu fikrin de şeyine kanmayın. Bu fikir insana cazip geliyor. <gülüyor> yani işte Allah'ımız bir kitabımız bir peygamberimiz bir neden ihtilaf edelim ki? bunlarda ittifak edelim hep birleşelim. Ama dediğim gibi tevhid boyutundan olayı düşününce ittifak edebilmemiz için aramızda ilk başta tevhidi bir ittifak olması lazım. Yani küfür ve iman meselelerinde ne yapmamız lazım? Yani küfür ve iman meselelerinde genel olarak ittifak etmemiz lazım. Bundan sonra insan her yönde ittifak edebilir yani. Sorun değil. Ama sen de asılların aslı olan tevhitte ittifak etmemişsin. Senin küfür dediğine o farzı, bu kifaya diyor. Senin işte küfür dediğine o imanın esası diyor mesela. Böyle olunca ne olmaz? Böyle olunca ittifakın olması mümkün değildir. Bu kısaca ne? Kısaca kitabı anlatmaya çalıştık. Kitabın özünü ve mukaddimesini anlattık. Şeyhin kitaba girişini anlattık. Bu ne, ne olmuş oldu bizim? Kitap için ön sözümüz oldu. Yani kitap hakkında biraz bilgi verdik. Kitabın yazarı hakkında biraz bilgi verdik. İnşallah Allah Subhanahu eder ederse bir dahaki derste şeyh'in başlamış olduğu neye başlayacağız ilmin fazileti ve e, Kur'an'da sünnete selaf ulamasının yanında ilmin fazileti konusunu işlemeye çalışacağız. Vakıru davana